Ben bundan uzun zaman önce 14-15 yaşlarındayken bilmeyerek kaza oruçlarımı tutarken imsak vaktini sabah ezanıyla beraber sanıyordum. Sabah ezanına kadar yiyip içiyordum. Sonra öğrendim böyle olmadığını. O tuttuğum kaza oruçlarını tekrar tutmalı mıyım? Şimdiden teşekkürler demişler. Evet başlangıç normal yapılmadığı için kaza oruçlarının veya herhangi bir orucun başlangıcı nedir? İmsakla birlikte yeme içmenin bitmesi gerekiyor. Yeme içme imsaktan sonra devam ediyorsa o gün oruca başlamadınız demektir. Dolayısıyla bu nevi oruçlarınızı ki oruç tekrar olmadı edelim. tekrar edeceksiniz. Yapabildiğiniz kadar yapın Cenab-ı Hak size yardım edecek inşallah. i̇nşallah.